Bu Ken sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Dayadık şarkıları arka arkaya hiç sesiniz çıkmadı sevgili dinleyiciler. Modern Sabahlar devam ediyor radyoların başındakilerin günaydın. Saf, saf bu dinleyicilerimiz var ya saf. Allah dayısı şarkıyı hiç gıkını çıkarmıyor. Bakıyor ne zaman? Olabilir. de şu an hiç dinleyici kalmamıştır Olabilir. Herkes de gitmiş de olabilir. Yani de Şöyle bir Twitter'a bakıyorum, hiç. hiç, hiç, hiç kalmamış. Galiba biz... haklılar. Abi haklılar. En, ben ben onları yeni dosyam. Ben sokakta görsem mesela, başımı çeviririm. Ben. Başır, başımı başımı kısa kaldır karşı kaldırırım da ya. Tükürür karşı kaldırma. Ben o kadar uzağa tüküremem ama. Ben şimdi çeviririm ya. Büyük yani. bir şeyse. Gerçi tükürmek de şey değil de yani o da. Sen brandi... büyük bir sen bulvar gibi bir yer canlandırdın da bunu sokak gibi düşünüyorum sokak. Küçük bir sokak da. Gerçi sen... niye madem ara sokak da tükürce yakalasınlar bizi hemen oracıkta. Sen bulvar gibi bir yer mi düşündün? Bulvar düşündüm ben evet. atatürk ne... bulvarı ya. bulvar. E, Mesela, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı mı yoksa e, Atatürk Anadolu Dolu Bulvarı? Anadolu mı? bulvarı. E, Ama sen... oradaki alt geçitten geçerken üstten tükürebilirler. Arabayı hemen çek. Aa o da olabilir. Aynı apartmanda asansörde karşılarsan dinleyicilerimiz yerinde olsa <gülüyor> Etlerini buraya. Ne yaparsın? Etlerini buraya. Asansörde mi? Asansörde karşılar. Günaydın. Günaydın der misin demez misin? Ben asansörün içindeysem benim gibi bir adam birse pardon derim yani. Yük alacağım da siz merdivenden çıkınlar. Yani, aynen. Sen alayım. asansördesin diye işte, biniyor mu? Binmeye çalışıyor, binmeye bin. çalışıyor. de yani, Hem programa zamanında çıkmıyor. Hem ondan sonra bize ne yapsanız hakkınız. hakkınız var, var, var, var Şu, var, şu, şu dakikada var. bir aramızda bir konuştuk. Haklı olduğunuz ortaya çıktı. Yani bu da son dakika gelişmesi olarak kayıtları düşünsün lütfen. Cumhurbaşkanı adayları açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Çatı adayımız. Çatı adayımız. Kimdi ismi söylemesi zor. Oktay bu konuda daha tecrübeli. Eklemedin. İhsan oldu. Çünkü ben 45 dakika buna çalıştım dün gece. E, Eklemedin İhsan oldu. Cevabı İhsanoğlu. aldı gerek kayacandan. Oktay demirciye soruyoruz. Vallahi herkes çalışsın bu isme. Yani e, çünkü yani bir saniye Sof. ben de şey yapayım. Ekmelettin e, İhsan e, hiç ığlamadan Faiz. Abi İhsanoğlu bu oradan kafamı karıştırdı. E, bir şey daha vardı da onunla karışmış olabilir diye düşünüyorum. İhsanoğlu mu? İhsanoğlu. Amcamın isminden aklınıza gelsin. İhsan amcan. Tamam. <gülüyor> Valla çok iyi hatırlattın. Ne Allah. Ya bir melik duyar Bir. Ege Egekayacan. Dan nasıl hatırlatacağını Dan da senin, çok iyi biliyorsun. Neyin kuzeninin şeyleri miydi? İkizleri mi? Dan ve Çın. <gülüyor> <gülüyor> Morsel diye bir de bacanağı var. <gülüyor> Aa, çok iyi abi ya. Eski, eski bacanağı diye geçer. <gülüyor> Posteriti kimdi? Posteriti, Posteriti o, eniştesi. Şey... eniştesi. Eniştesi. <gülüyor> <Yani>. eniştesi <gülüyor> senin, Hayattaki tek <gülüyor> var ne? bu it posteriydi. Ona bakıyoruz. Böyle iri yarı bir eniştesi vardı ya falan. Evet, punkçı. Punkçeniz. <gülüyor> <gülüyor> <Punkçı enişte. gülüyor> Ay çok teşekkür ederiz Gizem Hanım, Semra Hanım. Ee, Hep zaten hanımlar. Bekliyorduk sizi demiş Twitter'dan. Ay. Zeynep Hanım, lafla boy boy laflar hazırlamıştım size tam demiş. Şöyle bir laf hazırlamış. Gelmeyeceğiniz günler bir haber verseniz de beklemezsek diye ama hmm. tam onu diyecektim ki geldiniz ya diyerek. Ya ne oldu ne oldu mahcup duruma düştü bakın haklıyken haksız e, efendim kadükken e, kadükken mahcup, mahcup oldunuz <gülüyor> çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Yunanistan mahcup mu ki Yunanistan mı? Yunanistan denizcilik bakanı biliyorsunuz daha önce konuştuk Miltiadis Varvitsiotis Stanis Bartelovos parantezinde 45 ülkenin Bu tür şeyler Ege söyle onun ağzı yatkındır Stanis <gülüyor> Kalis Bey'e raspe komşu, <gülüyor> hadi bakalım. Ülkenin e, en ünlü dizi oyuncularından biri Hristiyan Papa'yı, e, Hristina Papa'yı parantezinde 45 onu konuşuyor. Hristiyan şimdi, Papa İstanbul. zaten bir garip bir, çok bir suçması normal. oldu. Evet Hristiyan Papa dediniz Oktay Bey. <gülüyor> e, Radyomuzdaki ikinci Papa suçması ki <gülüyor> bu seninki çok daha manalı ve güzel oldu. E nasıl Papa olacağı ya? Yani... İkili Paros Adası'nda bir restoranda otururken... Oktay oturunken. ne kadar çok rumca konuşuyorsun. Ha. Paros Adası'nda arıhtı <gülüyor> yaran Açan var ya şu anda radyo atayı açan şey diyecek. Böyle hani şeye gelirsin İzmir'e gelirsin de şey radyoları. e çıkar. <gülüyor> e mi o? e Evet bir de alttan şey versene var mı bizim Öyle bir şey müziğimiz ya ya En yakın lalayla müzik lalayla şey var Yaz Sirtaki yaz oraya bize Sirtaki yaz lalayla Ne var bizde? Yok ben yaptım ya aynısını yaptım fark etmediniz Yok <gülüyor> Oktay şimdi çok güzel olacak haberi baştan alacağız Tam bir şey radyosu olacak Ben ne? zannetmiyorum Sirtaki olduğunu Sirtaki o diye yazarsan olmaz tabi Şey diye yaz Sirtaki isteye mi X de yaz X kullandın mı Şu, Zorbanın müziği diye yaz Zorbanın müziği <gülüyor> Fay <gülüyor> kafanı öyle çok sallayınca şarkıyı kolay olmuyor bulmak. Yaz zorba. Zorbanın müziği ya zorba. Nasıl zamanında <gülüyor> bizi genel müdürler şey yapıyordu zorbanın müziği o da yok hay Allah. Yani şurada radyomuzun her şeyi tamam fakat Rum müzikleri maalesef ki. Sıfır. Sıfır zıfır Ben yani. bir daha şey yapayım mı ya şarkıyı buluncaya kadar siz. Aha, vallahi vallahi bir şey, Bakanı. Bir dakika Oktay dur dur. Bir bakalım. Ama şimdi. bu da Dans Remix galiba. Olsun abi. Dans Radyosu'ymuşuz biz. Heh. Kalisperas. <gülüyor> <gülüyor> Mikyamo Oktay. <gülüyor> ben öyle devam ediyorum. Yani bildiğim yabancı dillerde. Yok ya işte o haber aynen ver zaten. Tam bir Rum Radyosu'na döneceğiz. Rum radyosunda Rum Radyosu. yayın yapan Türkler olarak mı biz? <gülüyor> evet, biz asimile olmuşuz ama. <gülüyor> Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis parantez içinde dikutip) (parenthesis) Ülkenin en ünlü dizi oyuncusu Hristiyan Papa. Aman! Hristiyan Papayı konuşuyor. Sen niye tan, bu müziğe tan, şey... <gülüyor> müziğe söz tan, yazıyor. Tan, tan, tan, tan. Ben best, Abi ben şey yapamıyorum yap ki. Demedik ki. Ya beste best, best yapmıyorum ki benim içimdeki şey yani. Sirtteki yapacak e, adımı Hadi durduramıyorum ben. Hadi sabah sirtakisi ben. bu güzel güzel. Hiç kapatma ne güzel çalıyor valla. Sabah vallahi. sirtakisi. Sabah sirtakisi candır. Sabah kalkıyorum bir sirtakimi yapıyorum kendime geliyorum. Tabii Yunanistan demiş. nasıl dikeldi zannediyorsun o şeyden. E, Sirtaki'ye ne zaman sırtın döndüyse Yunanistan alt üst oldu. Alt üst oldu. Ne, ne zamanki Sirtaki'ye sahip Doğru. çıktı? Sirtaki de ona sahip çıktı. Doğru. zaten <gülüyor> Paros adası. <gülüyor> oldu bitti işte ya. İkili Paros adasında bir restoranda otururken Hı -hı. E, bakan e, hanımefendinin kalçasını okşamaya başlamış. Kalça derken? Aa istersen müzik falan kapat. ışıkları da ben kapat. De... Tamam, ben anlatayım. Hristin <gülüyor> Papa'nın erkek olduğunu düşünüyorum nedense. Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Hayır canım en ünlü dizi oyuncusu Christina Papa dedim ya. Christina. Evet, nasıl bilmezsin? Christina. Christina. Christina diye doğru. geçe. Adınız Christina. Yani fotoğrafın çekildiğini fark eden bakan Alexis. ne yapmış olabilir? Ya bakanın korkusu fotoğrafı çekilmesi mi? Christina indirmemiş mi çantayı kafasına? Bir şey soracağım. Bakın... Yok canım zaten bir beraberlikleri var. Mutlu bir beraberlikleri ha, var. Bakanım, bakanım evli mi eee... diye konuşuyor? Bakanım evli ben mi? Ben zannettim ki bakan denizcilik bakanı dedi ki gel bir reklam filminde oynayalım Yunanistan'ın denizleri güzeldir diye o konuşma sırasında bacağını tuttu bacağın dediği ama kalça diyor Oktay, kalçasını sorularıma lütfen cevap bakanımız evli midir teşekkürler bakanımızın evli olup olmadığını sizin takdirinize bırakıyorum Bence evli hanımıyla ayrı yaşıyor. Zaten şeydi. değil. Christina ya da öyle demiş. Arkadaşlarıyla yok. Evli değil galiba. E, Logara sahilinde bir tavernaya giden. E, Taverna diyor. diyor. Ver müziği. <gülüyor> Ver tavernayı. pa pa pa pa. Bir elini ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ristina Papa'nın kıyafetinin neresine sokmuş olabilir? İçine. İçine cimine. sokmuş olabilir. Değil mi? Fotoğrafının çekildiğini fark eden Bakan. Bakanis. E, bakan Papa'yı okşamaya devam etti. E, e hiçbir şeyde gocunmamış adam. <gülüyor> Hiç bir, durmamış de, Artık koptu gitti dedi herhalde. Bunu gören Logara sahilindeki bu tavernadakiler kilerde dönüp baktılar. <gülüyor> Birazdan ben şey, şey gibi Böyle karşısında Türkler oturmuş Onlar sırf erkek O karşılarında böyle sırf Kadını okşuyor Pis Türkler size su yok <gülüyor> Valla masalcı Rum dedeye döndü ya Birkaç ay önce armatör Melina Travlu geçen yıl iş kadını İoli Fotopolo ile ilişkisi Olan bakarın İlksiğimiz Nilgün Belgün o da olsa Program şahlanır gider vallahi. Bu sayede sanatçıyla da ilişkisi ne yapmış oldu ortaya ne yapmış oldu? Dökülür. Yes, evet şimdi de bütün <gülüyor> <Şu anda gülüyor> şarap içmişler sana. böyle yere dökmüşler içmediklerinde canları çeksin diye. Söyle demişler. <gülüyor> Neydi bakanın adı? Bakanın <gülüyor> adı e, Miltiadis Varvitsiotis Hayırlısı olsun diyoruz. Hayırlısı olsun. Valla hayırlısı olsun. Hakikaten kendilerine mutluluklar diyoruz. Genç, güzel. genç bakan, bakan düzeyinde magazin haberi ne kadar güzel? Valla en fazla bakan düzeyinde magazin haberi kızını <gülüyor> evlendirdi, oğlunu evlendirdi. Evet, yani işte. Şu arası ne tuttu, kadar Bu Şu şahit oldu, bu şahit oldu. Kızını evlendirdi, oğlunu şahit, evlendirdi dedi. Bu geldi, şu gitti. Şahit olarak. Orada önemli değil mi ya protokolde? Kimi şahit oldu? Tabii canım çok önemli. Oktay bunu şey. duymamış olayım. Hatta şöyle söyleyeyim duymamış olayım. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet bu saati de tamamen böyle bitirelim. Bence çok güzel hem şeye yakışır. Yeni saate başlat ki şey olsun. Her şey... Yeni Ama baş... şöyle güzel bir kalisperas diyerek başlat. Evet ya kalisperas be komşu diye başlat. Hadi bakalım. Hadi bakalım lima. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo 3D'siniz onlar sabahların yeni saatinden? Biz bir kez daha günaydın diyelim. Esprilere şakalara kaldığımız yerden devam edelim buyursunlar. Almanya dün Portekiz'i yendi ya. Ayıp <gülüyor> da ona yok. yenme denmez Oktay ya. Dağıttı. Kaçtaydı? Ağzını burnunu kırdı Portekiz'i. Saat 7'deydi. Aa. Akşam. Hı. Çok güzel de bir saatteymiş. Güzel acaba. Hiç, <gülüyor> hiç umurumlu olmadığı için herhalde. <gülüyor> ee, 4-0 yendi. Ve e, devre arasında e, başta olmak üzere Maç sırasında da pek çok kere Angela Merkel'i gördük tribünlerde. Aa, maça mı gitmiş? Şansölye, evet. Ya şansölye gitmez mi ya? Burnunun dibine kadar gelmiş fırsat. Yani burnunun, burnunun dibi derken dibi... Brezilya biraz burnunun dibimi. E, global dünya. Futbol Brezilya'da da olsa takip edin. E, e bir e, lafı e, var tabi, Angela Merkel. Almanya'nın ilk maçı mıydı? İlk maça gidilir herhalde. Demek i̇lk maçta. maça da, da gidilir, bütün maçları da gidilir. Almanya 4-0 Portekiz'e üstelik de yani böyle Ronaldo'lu Ronaldo'lu yani Portekiz dediğinde. Hadi canım. Ronaldo'yu transfer etmiş Portekiz? Ya vallahi hiç <gülüyor> ee, Ondan sonra Fahir. Ee, Angela Merkel bayağı alkışlamış. <gülüyor> Elleri patlamış ee, alkışlamaktan. Kabarmış. Da, en son maç sonrasında da soyunma odasına inmiş. Angela Merkel'in öyle bir huyu var mıydı? Soyunma odasına inmek gibi. Ee, orada, bir kere odasına... daha böyle bir şey konuştuğumuz bir şey var. Yani. Donsuz durmuyor mu bu adamlar ya? Ben hiç böyle erkek... Yok ya üstsüz duruyorlar donlu. Şans öyle gelecek herkese. Edepli bir şey giysin diye. Tabi tabii. O, donların nasıl giyiliği takım elbiseyle karşılamışlar <gülüyor> Vallahi maç sonrası o hiç gidilmeyecek yerdi. Erkek soyumu odası ha. leş gibi ter kokuyordur. Allah'ım yani şu anda içim kıyıldı. Esas daha kötü koku birbirine karışmış deodorant kokusu. Vallahi onlar Ve da havasız diye Ama karşısında. benim bildiğim Almanya'da yani milli takımda şey prensip kararı var. Duş almadan deodorant sıkmayın diye. Duş mu dedin nokta? Duş kadar? dedim evet. <gülüyor> Duş, duş almadan de, yok de, yok duş de, Hakikaten sıkı bir sıkı bir şöyle güzel bir duş almadan tabi almalısın. E, deodorantınızı sıkmayın diye bir Kimse faydası olmaz. Ama çok heyecanlı <gülüyor> seyretmiş Merkel maçı. Ben seyrettim o görüntüleri YouTube'dan. <gülüyor> şinel, Şinel diye bağırıyordum. Peki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen tutakları okudun değil mi? <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Angela Merkel'in dudakları da okunmayacak gibi değil. Ondan yani. sonra Hollanda'da biliyorsunuz İspanya ne 25 oldu bir yendi. şey yapmadılar mı ya böyle soyun odasına inince bir böyle herkes bir şey çak, ya çak ya diye ya kapı ne? açılınca böyle şey olmadı neredeyse mı? Neredeyse çak yapmışlar. Ya neredeyse çak yapma noktası güzel. Hmm, bundan sonra her maçta geleceğim demiş Hı. Merkel. Acaba gider mi ya? Uzunca da bir süre yani. Ne Vallahi mi? ben çok üzülüyorum ya Türkiye olarak gitmediğimize. Yani zamanında elendiğimizde hiç öyle şey olmamıştın ya şimdi Sen bütün dünya Şiner, Şiner orada, diye bağırabilirdin hani. Vallahi biz. bütün dünyada biz yok. İşte. Yani daha doğrusu dünyanın bir yarısı orada, bir yarısı da maalesef evlerinde televizyonda maçları, maçları izleyebiliyorsa. Teselli olur mu sana? Türkiye'den bir hakem varmış. Bakayım bir dakika şu anda yeni okuyorum. 40 yıl aradan sonra 40 yıl mı <gülüyor> ee, temsil edecek ilk Türk hakem çünkü Çakır. Ev sahibi Brezilya'nın maçında görevlendirildi. Cüneyt Çakır meşhur hakemimiz değil mi evet, bizim? En meşhur hakemimiz. FIFA kokartlı. İsmini bildiğimiz hakemlerden Deniz Usta. FIFA'na meşhur da. Kokart ne? Kokart mesela küçük küçük arabalar oluyor ya. <gülüyor> evet onları biz ona ne diyoruz? Kokart, kokart diyoruz. <gülüyor> Brezilya'nın maçında Brezilyalar biliyorsunuz Brezilya ne diye geçer Brezilya Samba Sambacılar <gülüyor> Sambacılarla Peki, Tangocular Sambacılar. Bu seneki Ve maçlara tabii Portakallar Şey var mı ne? Böyle zurna murna falan böyle ne bileyim hani Brezilya'nın o teneke davullar falan Böyle gürültü var mı maçlarda yoksa normal var, var, olmaz olur mu nasıl gürültü Uğul, uğul uğultudan duramıyorsun maç seyredemiyorsun o Brezilya o. maçında olur herhalde de Esas Brezilya'da sokaklarda gürültü var ya hmm, O yüzden doğru. bütün şeyler sokaklarda bütün bağırış sokaklarda e, öyle bir şey var. Hollanda'da da bir şey e, İspanya maçından önce gerçi kaç gün oldu? 3-4 gün oldu ya değil oldu mi? Maçlar. oldu canım o artık tavsadı. E, ama şöyle bir erkek giyim mağazası e, şöyle bir kampanya başlatmış maçlar önce. Her Hollanda'nın atacağı her gol için çocuklar demiş ayakkabılarda 10 euro indirim yapacağız demiş. E mesela 40 euroluk bir ayakkabı... Bedava. Bedavaya geldi. Bedava. Üstte para almamız gerekiyor. Bedavaya geldi. Vallahi Güreningen kenti yakınlarında bulunan ee, bir dükkanın sahibi Beyefendi Gerard. Ee, Hollanda-İspanya maçı için özel kampanyayı düzenledi. Ondan sonra 13 Haziran akşamı... Ee, Battık Maç Twitter bitince... <gülüyor> evet. Valla sevineyim mi üzüleyim mi? bize mi sevineyim? Efendim ifla ama olsun ya valla böyle bir şey varsa 50 euro indirim demek bu ya. 50 Ortası euro Hem da... de sezon ayakkabılarına. Kösele, hakiki kösele kullanır o bizim. Neydi adamın adı? E, şey, Gerard. Gerard, Gerard Göringen. Gerard'ın esnaf arkadaşları gece mesaj atmış. Gerard'a yarı başmadık tamam. genelde böyle konuşurum sevgili dinleyiciler aranızda. <gülüyor> İflasa Esnaf neden olacak bir durum değil ama biraz demiş bağlaya mal oldu demiş. <gülüyor> demiş. <gülüyor> ne haliniz var mü? Demiş. Her gün mü? Nasıl şimdi? Bir gün canım artık ne günü kaç gün olacak faiz zaten? Ertesi günü mü? gol atmış takım yani. Ertesi gündür herhalde. 5 gol at... Bir dahaki maça kadar mı diyorsun? Şeydeyazsın canım odaya indirim var ama Stoklarla sınırlı iz mi? Bitti gitti zaten. İşte Hollandalı söyle şey yapmıyor ki faiz. E, kaç maç var bizim önümüzde? Çok maç var BE. 100 tane falan var mıdır? 200 250 tane maç var bir mevsim boyunca. Abi geri. ben çünkü biliyorsun Bürge'ye dedim ki bana dokunma dedim. Bu dünya kupası sırasında. Bir tane kadar bana dokunma. Sen televizyon aldın bir de, değil mi? Tabii büyük ekran televizyon aldım bir de Digitürk bağlattım. <gülüyor> Helal olsun. Özel bir marka, dijital platform bağlattım. Platform. Bir de Jeneratör falan diyordun, jeneratörlü falan Abi kaç kaçmasın diye. Maç çünkü sinir olduğum şey. Hayatta mı? <gülüyor> Hayatta tek sinir olduğum şeyde diyebiliriz. Maçın kaçması. Ay büyük geçmiş olsun. Bu akşam ne var? Bu akşam, bu akşam rumbacıların de, maçı var. Bu, bu, akşam bu akşam rumbacılarla çaçacılar mı vardı? Bu akşam Cezayir maçı var. İşte çaçacı. Çaçacı. Cezayir Cezayir'le kim oynuyor? Cezayir menekşeleriyle e, ne var? Ne var? Afrika neyi olan vallahi hiç bilmiyorsun kanatsız kart Ben dedim ya biraz El Hans 8 10 takım kalsın da ondan sonra şey, onunla, yani şey Şimdi konuşamıyorsun. Bir ara bir bakıyorum Gana diyor bir şey diyor Amerika diyor. Ya Belçika Cezayir maçı varmış Belçika -Cezayir bugün. Belçika Rusya maçı. Güney Kore ve Brezilya Meksika. Hmm. Üç 3 maç. 3 maçlık maç maç. Brezilya Meksika maçında hakem e, çakır çakır gözler diyor. Kulafediyor Ege Bey ben başınızı sağrıtmayayım <gülüyor> deyim. Bu efendim? Başka dünyada başka şeyler de oluyor. Oluyor, oluyor tabii ya. Başlıyor. Olmaz mı? Vallahi olacak bakayım. Oldu Mesela bile. Mesela Merkez Bankasından e, haber beş, var. 5 kişi... senin paranı ödecekler mi Ha. Yıllar sonra. Ya ya. Aa, onunla ilgili olabilir yalnız ya. Şöyle bir açıklama. 5 kişi ayrılmış Merkez Bankası'ndan e, görev yeri değiştirilmiş. Daha doğrusu ayrılmışmış, mi olmuş nasıl bilmiyorum. Onunla ilgili açıklama. Merkez Bankası tuna <gülüyor> şubesine geçmişler. Merkez Bankası Başkanı Erdem baştan Şey diye bu arkadaşlarımız açık bir şekilde söyleyeyim. 5 tanesi kendileri aşırı yorgunluk ve morallerinde bir miktar bozulma olduğu gerekçesiyle ayrıldılar demiş. Şuriyorgunu dedim o para saymaktan vallahi benim de moralim bozulur ve yorulurum yani. Biz tamam. böyle 3 30 bir şey saydığımızda nasıl esas Merkez Bankası şeyle uğraşıyor ya. Çok mesela yırtık şey. parayı getiriyorlar ya. Tamam, esas bunu... yorucu o işte zaten. Yapıştır, yapıştır, yapıştır şey yapıştır. yap Onu Merkez Bankasına atalım. yapıştırıyor. tabii. E, tabii. Merkez Bankasına götürüyoruz. Yani biz bantla götürüyoruz da onlar orada ha, Bantı şey mi? para Yırtık parayı götüren mi götürmek zorunda? Yok. Orada bant yok mu ya? Yok o bantı çıkarıp yerine Bantı e bazen yapıştırıp yani, kullanan yani. e, ucunu şey yapmadan katlamadan koyuyormuş. He. Her seferinde oradan uç çıkarmaya çalışıyorlar. Ondan yıpranmış zaten. Ne sinir kalır ne asap. Oktay Bantının çok ucunu zor. bulmak kolay bir şey değil yani. Günde sabahtan akşama kadar bunu yaptığını düşünün Oktay. Yani işte ben size en başta söyledim abi. Ne yırtık para alın <gülüyor> Niye yırtık para verin çocuklar? Yani ondan sonra böyle uğraşır durursunuz. Hem de uğraştırırsınız. Herkes Beyefendi, hanımefendi, paranız yırtık. Lütfen değiştirir misiniz? Efendim, <gülüyor> buyurun. Param yırtık. Ben size bunu vermeyeyim. 2 dakika buyurun çay ikram edeyim. Ben size başka bir para vereyim. Peki efendim. Pakar mısınız? <gülüyor> buyurun efendim siz daha şey yapabilirim yani çok Kardeş güzel. bakar mısın? Ben kardeş kardeş bize almaya mı geldiniz? O parayı bozamam. <gülüyor> Neden bozamam? Benim öyle bir talebim olmadı. Hay hay efendim <gülüyor> buyurun oturun Hanımefendi ile beraber bir çay için Bir şey yapın. Arkaya geçin. En paraları başta, bize verin. En başta ne dediğini anlamamıştım. Buyurun. Ama şu canlandırmadan sonra çok güzel otururum. 20 lira bozuk var mı? Var efendim. Sizde var mı? <gülüyor> Bende de var. Verin paraları siz bana. Bir kahve için bir şey için Onları toparlayalım bitti gitti yani. Merkez Bankası'nda da bu yapılıyor işte. Çay dayanmıyor. Ondan sonra ya. yorgunluk yorgunluk. <gülüyor> yorulunur tabii bu kadar organizasyon bir kişinin üstüne binerse Çünkü parayı da yorulur adamlıyor. insanlar abi. Aklına yazıyor. Şu gözlüklü adamda 20 lira vardı. Orada, 20'yi oradan alalım. Hanımefendi de iki tane onluk vardı. Bir de yırtık beş vardı. Oradan şey evli Bir Adam sürekli olarak parasını veremeyen üzerine alamayan diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ebenim, parasını veremeyen üzerine alamayan var mı? Yani neler neler ya. ya çok zor Oktay ya. Ama yalnız şu anda senin mı? yatkınlığını görün benim... Merkez Bankası'nda ben bunca yıl ekonomi okudum bu kadar şeye hakim güzel değilim. Güzel yani. söyle bir kere ne okudun bunca yıldır? Ekonomi. Bravo. <gülüyor> Pardon. Bu sonuçta... kadar yıl ekonomi okudun ama sana bir ekonomi demeyi bile öğretemediler. Ekonomi ekonomi okumak tabii ki çok güzel ama sonuçta yani biz de yayıncıyız. Hayır yani. <gülüyor> Ekonomiden ne anlarız, anlarız? Ne yani. anlarız diye mi? O yüzden... <gülüyor> ee, bir kere daha düşünürsünler kere lütfen yırtık para, ezik para, e, bozuk para yıpranmış, para, yıpranmış para ve yıkanmış para. Tahribat görmüş bunlar. Bunlara lütfen şey dikkat, yapalım, diyoruz. Zaman dikkat diyoruz. Aman dikkat diyoruz. can't stop. Radyo Tura Sesim sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler dons dons dons dedik Şimdi biraz da sohbet sohbet sohbet diyoruz <gülüyor> Ay, bayılıyorum yani bayılıyorum deme, mi? dons dons dons çok güzel yani herkesin ağzına yakışmıyor sana çok yakışıyor medeniyet dersi verdiler kimler e medeniyet dersini kim vermiş olabilir dünyaya medeniyeti kim getirdi bir ben, şey anadolu mu anadolu güzel bir bir tane daha böyle yani, Kallavi, ee, futbolun beşiği var Yok değil Kallavi medeniyetlerden bir tanesi Şitit, Sümer Güzel İon, İon. Lidya Likya mı Mısır Mısır Mısır dedi Ege Asur Sisi dedi İlk adamlar ilk insanlar i̇lk kötü İnsan, medeniyet bu evet. saydıklarımızın hepsi Evet bunlar yani da iyi kötü İyi kötü eleştirirsin tabi ama yani medeniyet Sonuçta bizim bahsettiğimizde bir diger medeniyet olan Aztekler mi? Japanese Japanese hmm. <gülüyor> Evet, ninjalar ve geşşalar diyarına hoş geldiniz. Evet, Japon medeniyeti. İşte Japanese. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 14 Haziran'da Fildişi Sahili Japanese maçı vardı. karşılaşmanın son ermesi Fildişi bir... Sahili mi? Fildişi kıyıları mı ya? Aa, o ülkenin bu, bu haber biliyorum ya. O ülkenin adı konusunda tam bir netleş Galiba dünya. Bir fil şey dişi şey kıyıları diyorlar. Bunun İngilizcesi ne fil dişi kıyılarının? Ivory Filt Coast. Ay bir şey Ivory Coast. Ivory, Ivory Coast, Coast. Ice Cream. Ivory Coast. Ice Cream. Orada bir dondurmacı düşünüyor Fahir de. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olabilir diye satıcılar. Fil bakıyorum. dişi sahili dondurmacısı. Vay be ne güzel isim. Ee, neyse karşılaşmanın sonu ermesiyle birlikte iki bir yenilen e, Japanese seyircileri ...tribündeki çöpleri temizleyerek dünyaya ne gösterdiler? Medeniyet! Bravo! <gülüyor> evet. Japonya Japon seyirciler temizlikten sonra da çevrede çöp kaldı mı diye şöyle bir gözleriyle de kontrol ettiler. Bir diger Japon geldi şöyle parmaklarıyla koltuklara ellerini sürdü. Baktı toz var diye hemen oraları tekrar temizlettiler. Zaten Dünya Kupası'nın ilk üç günü çok iyiydi de sonra bozuldu. <gülüyor> evet, evet. İlk tüm... üç gününde olmadı mı o filiz sahibi Japon evet. Hep oraları da temizlediler falan. Sonra çok değişik gruplar geldi. Sonra devam edelim yine devam ediyoruz. Dünya Kupası haberlerimize Hırvatistan milli takımı oyuncuları tamamen çıplak kalmak suretiyle havuza girdiler. Ve bu esnada dikkatli kameraların gözlerinden kaçamadılar maalesef. Ee, milli takımın yıldız oyuncuları Modric, Lovren ve Korluka'nın bu pozları yüzünden Hırvatistan milli takımı bundan böyle ne vermeme? Parti vermeme. Hayır. Çiriklik. Ee, ki da <gülüyor> röportaj... donsuz dolaşan adam, e Onu röportaj... soracaklar diye bir daha biz demişler röportaj mı röportaj yok bundan sonra bize bir şey sormayın. O donsuz niye girdi? <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten yani bunlar da böyle bir hevesli yani her şey böyle. Gittin oraları tam Brezilya sıcak, nemli, rutubetli tam mevsimi sezon. Evet. O tam da sezon değil ya orada serin zaman değil mi? Burada yazsa orada... Oktay? Aşağı yukarı aynıdır fay. Ama, Ama onlar ekvator yakın yaptı. değil mi ya? Onlar o çok değişmez. Brezilya'nın şey... en soğuğu hafif böyle bir şey alıyorsun üstüne. Merserize, trench canım. Sırtına bağlıyorsun. Hiç evet. Zoba yakmadan geçirdik bu kışı diye açıklamaları var. Tabii Brezilya'da zobalarında Kurta, e, ne yakıyorlar onlar? Kahve yakıyorlar, kur kahvesi. Kahve, <Gülüyor> kahve <gülüyor> yakarlar. Efendim, ee, başınızı kremi. da arıtmayın yani, yani. Kombiyi bir de yakıyorlarmış ve çok güzel mantolama yapılmış bütün bir rezilya. Tabii en önemli, önemli olan zaten ben konuya girmeyeyim dedin ama <gülüyor> yani sınadan ziyade yalıtım çok önemli çocuklar. Buyurun efendim. Gideyim ben yoksa yok, herkes yok, kendince kaldı. önemli bulduğu bence, bence kalbı. Ayrıca ülkemizde de valla Çanakkale'ye kirazları gördük bardağa sığmıyor diye Ta tanesi. Çay bardağına sığmayan kiraz Hadi ülkemizde. Canım, hiç sevmediğim bir meyve varsa o da kiraz. Niye? Niye ya? Çok fazla yiyorsun ondan sonra da yaylanarak çıkıyorsun yokuşu. Yok böyle bir Hayır, Öncelikle <gülüyor> geleneklerimizi yaşatan bu radyo programcılığı <gülüyor> tüm dünya UNESCO'dan bir ödül <gülüyor> bekliyorum <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Ama öyle yani 3 tane 4 tane yiyorsun kesmiyor bir tane daha yedim miydi bitti işte, gitti. Ne tadı güzel. Ne tadı güzel ne ya deli misin güzel... saçmalama ya, ya. Olur mu ya Kiraz'a sen ne diyorsun yani, kiraz yani? ya kiraz. laf söyleyen eller kırılsın. En güzel meyve üzüm hiç kıymetini bilmiyoruz. Tamam tamamen yani, tipik, nem, bir, nem, İzmirli, tipik nem, nem bir İzmirli İzmir'de Tipik bir İzmirli İzmirli çok tatlı be Evet be sultani üzüm Çok tatlı yani yiyorsun, i̇şte yiyorsun bak, ama Üzümü peynirle Karpuzu peynirle yani Neyi neyle yiyeceğinizi şey Marmelat peynirle Neyi neyle yiyeceğimizi sizden öğrenecek değiliz <gülüyor> Şüphesiz ki Ne olmuş kirazlar çok büyük Valla yeri yeriymiş yeri yeri kirazlar çay mi? bardağına sığmadı Jüri başkanı dedi ki Yeri yeri dedi, çok zorlandık dedi Ondan sonra bunları hiç ne böyle görüyoruz. Hı? Büyük kiraz yarışması mı? İri kiraz yarışmasına hoş geldiniz. Jübine <gülüyor> gerek var tartı koysalardı bir tane. Tartı ne ya? Tartarak şey İriliğini yaptım. tartarak değil ağır kiraz değil İri kiraz. Yani böyle hacmi hacmi. O zaman mesela bir kap olabilirdi. Her kiraz ne kadar su taşırdı? Cumadan mı sıfair? Ne? Cumadan Cumae. Cumae. Çok güzel söylediniz. Teşekkür Vallahi. ederim. Sonra... Yalnız bu sene erik çok çabuk geçmedi mi ya? Bence de çok çabuk Yani işte. bu ben böyle hatırlamıyorum Ama ya. Ama siz böyle şey gibi yani seyrettiniz. Papaz Ama Eric... ne zaman yerimiz o bir... E Haziran'da bir tane erik bitti gitti. Nasıl bitti hiç erik şey yapamadık ya. Papaz evi şöyle bir şeyle yapamadık ya. Bir kere, Hı, bir kere bir şey kütür kütürü şey yemedik. Bir tur bir tur yedik biz. Hemen papaz çıktı. Evet şey can, can erik hiç can dönmedi şey. Yok, yani evet. Papazı beklerken böyle Papazı zaten papaz efendim dedi. Biz bir anda yay çepe döndük. Kiraz, erik, efendim yeni dünyayı da çok fazla yemedik efendim. Yazın sebze var mı piyasada? Var tabii. İri yiri patlıcan ya? var. Bostan patlıcanı var. İri yiri <gülüyor> bunlar. Nerede ama nerede? Nerede? Ülkemizde mi? Ülkemiz bir... Nerede? Soframızda. Soframızda. Ülkemiz... Ne yiyorsunuz siz Ege? İşte ben çocuklar sebze yesin diye bakınıyorum. Barbun ya. Barbun fasulye o da bir başka fasulye türü. Fasulye türü. Ondan sonra bürülce. O da bir başka fasulye, fasulye, fasulye, türü. fasulye türü. Ondan sonra cıma batlıcan. Batlıcan çocuk yemez nikotin var. Patlis. Patlis. Sizin de... eve girmiyor zaten. Sebze değil. Sebze değil. Ee, çocuğa ıspanak. Spanak yaz kış var canım Şüphesiz şey. o tartışmaya girmek Şüphesiz... istemiyorum ama zebze, patatesi, hmm. zebze diyeyim ya Tamam da kök Yani Bunlara göre değil Buna kalsa Kızarmış patates zebze mi? <gülüyor> Doğru ya Kızarmış patatesi ben unutmuşum <gülüyor> Aa yaz gelince kızartma değil mi aslında? E, tabii canım Şimdi güzel bir kızartma yapın Bir de yanına mücver Bitti gitti Bir şey soracağım şu <gülüyor> anda kafamdan geçinip Kendime saklasam çok daha iyi olur Aa tak taze bamya var Sen size, seversin Size sormak zorundayım Tabii sonra tutamayın canım zaten Evinizde tüp var mı? Have tüplü. you ever tüp? Hı hı. Yes, sometimes. Var evet bizde var. Ama ocağınız mı tüplü? Ocağımız tüplü. Ocağınıza tüp diktiler. Tüplü değil ama şey. Yani küçük tüpünüz tüplü. piknik tüpü yok değil mi? Hayır canım piknik tüpü yok. Ben sen... galiba bugün gidip bir piknik tüpü alacağım. <gülüyor> Sırf terasın hatırına değil mi? <gülüyor> evet orada kızartma yapamıyor. Çay... You... Ha... Bir şey diyeceğim ya yani, sen terasa soba alsana misin? ye soba. soba... Baya kuzeyli soba. Meşe ben dün bir... Yani bu fikir tabii benim değil de dün terasa olan biri soba almış. O hikayeyi bir dinledim. O kadar özendim ki. Terasa soba mı? Terasa kalın? soba. Enerji kaybı? Ya şüphesiz. Sen dünyayı ısıtmaya ee, çalışmayacaksın ege. Yani onu şey böyle bir şeyde zobacılar çarşısı var ya. Tamam. Usta, ben oraya gideceğim. Oradan zaten. çeşit çeşit e, kuzu sobalar varmış. Hmm. İstediğin şeyi yapıyorsun. Allah olsa kadar çarşısı da yiyorsun. kapanıyor haberin olsun. Bir daha arasam bulamam. Hadi canım. yıllık sobacılar çarısı. Sen çarşısı. terasa tüp müpt değil abi. Sobal. Ben tüp alacağım. Tamam abi sen tüp al. <gülüyor> tüp alıp kızartma. Boğacak adam vallahi var ya tüp alıp şeye Gerçi Çünkü çok. Çünkü ben fena. bir kere bir kızartma yapmıştım. Ertesi gün siz beni koklayarak ne edeyimi anlamıştınız. Bir şey söyleyeyim mi? O kızartmayı yaparsınız çok güzel terasta bir de üstüne çay demlersiniz orada. Ben de. Tüp de, tüp de ağla, minderleri de atın. Yemin ediyorum var ya sizden çıkarsam ne olayım? Ben yalnız yani seni tabii ki bu konuda yine destekliyorum. Her zaman olduğu gibi prensip gereği. Ama yani Ege şunu da aklında tut. Sen tüpü koordine edebilecek bir yapıya sahip değilsin. Yani özellikle piknik, piknik tip, tüpten bahsediyorum. Yani e, o bitecek. Bittiğinden fark, farkında olmayacak. Bir telefon bittiğinin. Oktay. Bir telefon gelinceye kadar patatesler kararacak. Biberleri şey yapmış olacaksın tam böyle altını açacaksın bitiyor. Orada bugün de pazar alabilirim. bugün de servisleri yokmuş. O zaman bunları ne yapalım? Çok tabii ben bunları tavada yaparım. Yani çevirince... ondan sonra mutfağa gireceksin. Anlamam karar. ben onu. Sen evet. neli çalışman gerekiyor bu durumda? Stocklu. Stocklu çalışman lazım. <gülüyor> Bravo. Ben. İki tüp alacağım o zaman. İki tüp alacağım. Bir idanlık bir de... bayramlık. Deşanjörü mü olurdu tüpün? Eşanjörü oldu. Eşanjörü Eşanjör mü ne? Oluyor? Ne olur? tüpün başı vardır böyle takarsın. İşte ne o? nedir o? Şarjör mü? Haha <gülüyor> şarjör. Tüpün şarjörü bozulmuş. Nedir onun adı ya? Çok uzak kaldık bak tüp teknolojisine. Tüpün, tüpün nesi olur? Dedantör. Dedantör. Dedantör, doğru. dedantör. Doğru cevap. Dedantör. Bağıracağım böyle. <gülüyor> Dur dedantör aşağıda mı kaldı? <gülüyor> Semizotu diye tavsiye geldi bak Gülon'un. Tamam, onu da yazkış var. Doğru onu da yeriz. Tamam yazkış var zaten yani işte hani bu dönemde... Yazkış olan değil. Sadece ve sadece yazı özel. Size özel saatlerce, size özel. <gülüyor> <gülüyor> Radyo totoloji. Radyo totoloji. O zaman istersen... Başka ne var? Bir tane daha sebze söyle Oktay. Vallahi Zemze patlayacağım. Mi? Kabak istemiyorum. Kabak olmaz mı efendim? olmaz. Dolma biber. Ye <gülüyor> geç. Dolma biber. Vallahi yazı özel. Özellikle... Taze fasulye. Bu fasulye. Bana yani. bir kere bir manav şey demişti. Taze fasulye. Abi yazın sebze olmaz, yazın meyveler. Gülmüştü. <gülüyor> Bana çok gerçek daha... gelmedi ama. Cümleyi tamamlayın lütfen de Zeydin. <gülüyor> yazın meyveler diye biter mi? O sırtmayla bitiyordu. Ben onu yapmayınca havada kaldı. <gülüyor> O zaman bir şarkı çalınmasın ama espriler olsun, şakalar olsun. Moder savallar. komşular yetişina dostlar diyoruz Modern sabahlara Kaldığımız yerden devam etmek suretiyle dönüyoruz bugün efendim. İyi bey nerede kalmıştık? Dinleyicilerimizden çok şey geldi. Kızartma diyorduk, tüp alacağız diyorduk. Zebze, zebzeler geldi, zebze alternatifleri. Hemen mesela enginarı. Enginarın mevsimi bitti. bitti. Çok özür dilerim. Enginare, enginare. Enginare'de Nisan'da, Mayıs'ta kamdansa Haziran'da artık gelmez yani. Oysa hem sesminciktiysem herhalde yeterince ne kadar yenip yenmeyeceği anlaşılmıştır. Gerçi ben geçen haftalarda bir bebek enginar aldım. Hala hala ikinci zaten bebekten olacaksın. Bebek enginarlarda avlanma şeyi yok mu ya? Tabi boy Belli şey bir var. yaşın altındaki enginarlar. Çiftlik enginarı bunlar Çift, ya. yani Olsun tabii ta, Tadı yok. Bebek. Tadı yok ama abi yapacak da çok fazla. Şöyle yok. Av enginarı ben yedim. Enginarın da bebeği sevimli Hayvan kekikle de beslen değilse. Dağda <gülüyor> dağ mı? Hı -hı. Dağ enginarı Dağ enginarları hep kekikle beslener. Kekik. <gülüyor> e, affedersiniz şey. E, öbürünün adı neydi? Kimyon. Nane. Kimyon değil biberiye. değil. Na, nane değil. Biberiye değil efendim. Rosemary değil efendim. Eee. Bir tane daha alıyor ya. Pesto sosu neyle yaparsın? Fesleken. Fesleken doğru. Pesteten. Onunla falan beslenmiş. Çok hoştu. Yani hakikaten. Harika. Çok teşekkür ederiz. Evet. Ve afiyet olsun diyoruz. Yemeğiniz dört kişilik olarak hazır efendim. Bakalım. Bu tariflerle, çeşitli baharatlarla ve yeşilliklerle. Evet. Gıcırdayan koltuk. Evet hakikaten gıcırdayan koltuk Allah Allah mı? hepinizin koltuğu çok güzel bir tek benim koltuğuma göz diktiniz Senin koltuğuna göz dikmedik de sinirlerimiz bozuluyor Seninki bu ucu. koltuk ben... sevdası Valla şeyden böyle boş zamanlarımda Boş zamanlarımda dediğim sensiz geçen günlerimden bahsediyorum <gülüyor> Orada böyle sürekli bir hep alt metinde bir gıcırtı bir gıcırtı Bir ses duyuyorum sürekli senin varlığın Yani bizim niye ne hakkın var ne hakkın var bunu alıştırıyorsun Ay şeyde ne derler boş zamanlarında seni düşündüler. Hakan Altın diye bir sanatçımız var biliyorsunuz, değil mi? Evet Bilmez kirli mi sakal, ya? kirli sakallı. Severin, eski sevgili İriçe de yani. bir adam. Hı hı. Bu geçen Cuma şey vardı. Beyaz Çuvan en iyileri diye bir bölüm yapmışlar. Hep şarkılar Türk'ta. Orada Hakan Altın da arayacaksın telefonda bekliyorum falan filan diye böyle bir şarkısı vardı. Bütün herkes de söylüyordu şarkıyı. Şimdi yalan söylemeyelim. Coşkuyla söylüyorlardı. Sonra bu. Ee, müzik devam ederken bir konuşma yaptı şarkının ortasına şiirimsi. Hmm. Şöyle bir şiir arama arayacaksa aramadıysa hiçbir zaman sevmemiş demektir diye bir şey vardı. etap yani bu kadar <gülüyor> ben de bekledim bekledim enteresan bir şey bağlı Aramadıysa hani kontörü yoktur falan bir espri olur bir şey diyor. Hiç sevmemiş demektir dedi. Orada senin bana. bütün hayallerin yıkıldı o şarkıya olan inancın... Kalmadı. Hakan Altun'a şey. olan inancım da kalmadı. Ee, o zaman benim sana bir tavsiyem olacak. Ee, madem Hakan Altun'a olan inancı kalmadı hemen Kadir Tapucu'ya dönüyorsun. Yani Kadir Tapucu'dan ses çıkmıyor yıllardır. Bir de biz TRT FM'i bıraktığımızdan beri hiç Türk Pop'unda ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz yani. Son 4 yıldır bizim... Valla Nedim Türk... Zeper yeni şarkı yaptım mesela. Hiç bundan haberimiz yok. Sonra Faruk Ka ülkemizin bir Farukğa gerçeği var. Ne oldu Farukğa'dan? ben Kadir Topçu diyorum. Sen Farukğa diyorsun. Abi yani... ama çok çeşitliliği kutlamak. Fraksiyon bunlar başka başka günün konuları ya. Yani programda kutsamak. bile aynı gün konuşulmaması gereken konular bunlar yani. Yani vallahi kalmadı ya. Türk popunda ne oluyor, ne bitiyor hiç haberimiz yok. Evet biraz geri kaldık. Nereden öğreneceğiz onu? Vallahi bu seni hiçbir yerden öğrenemeyeceğiz. Çünkü zaten Serdar Ortaç evlendiği için geçen gün Türk popu kapatıldı. Türk popu kapatıldı. Ondan sonra işte Serdar Ortaç düğünden zarar etti diye Bugün şeyler var Nasıl Görüyoruz. takı gelmemiş mi? Ya Serdar Ortaç yani, mı zarar etmiş? Zarar ettim demiş Serdar Ortaç'ın düğününde bir ünlüler geçirdi de olmadı galiba ya Herhalde olmadı ne? Gerçi ünlüler şey götürüyor mu ne götürüyor bilmiyoruz ki Kendi Yani elini götüreceğim Altın götürüyor mu? Bir şarkı söyleyeyim düğünde. Ama çok lazımdı bir altın tak ya yani böyle bir şey olsa, Ege ilk ürünler... ünlü değilsin. Yani e, daha doğrusu şarkıcı ve ünlü olsaydın hakikaten. Valla siz de bildiğim şey de... ünlü arkadaşlarım olsaydınız şey diye gitti dediler <gülüyor> diye giderdi artık her. Fahir'in Ege'ye düğün hediyesi Olay, en güzel şarkılarımdan bir tanesinin düğün hediyesi olarak okuyorum. Ben de masada gelinle. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordun? Gelinle mi? ne taktı? <gülüyor> Gelin kim ya? Düğüne niye siz... siz? Ben düğünü düşünüyorum. Yani o kadar, 13 yıl tazeliemesi kadar... yapmayacak mısınız? Mısınız derken? Geçti biz yaptık 10. yılı. Hı hı. Nasıl ya? 10 yılı geride bıraktı. Evlilikte. Tabii. <gülüyor> Nasıl ya? Evlilikte oldu emin misin? Evlilikte ha <gülüyor> ha. Acı günde tatlı günde. Ciddi oldu mu? Tatlı canım. 10 yıl. 10 yıl dilek kolay. Siz ne oldunuz 10 yılda? Yani ne oldunuz diyeyim hani bunda? O yılda paşa oldun. Yer final. <gülüyor> paşa paşa. Yer final ne? 10 yılda ne oldun diyor? Gümüş mü? Gümüş olmuyordu canım. 10 yılda da gümüşü verme. 25. yılda ne vereceksin sana? Altın. Yok, 25 modern, 10. 10. yılda gümüşü şey veren 25. yılda bir şey verir. Modern zamanda artık yani 10 yıl şey. Bayağı iyi. 2 seneden sonra gümüşü verseler yeridir yani. Aa, sizin geçenlerde 10. yılınız Tabii Aslında bir, bir şey söyleyeyim mi? Senin İngilizcen var. Bürgen'in de var İngilizcesi. Onun daha hızlı verilmesi lazım. Doğru değil mi? Hakikaten işimiz var. İngilizce şey oluyorsa hayır. 1 sene 2 sene kıdem, kıdemden, kıdem doğru. kıdemden doğru. alıyorlar. Kıdem alıyorlar. doğru. O zaman siz bir daha yapsanıza. Yapalım abi. Nasıl? Kaç <gülüyor> eurodan veriyorsunuz şeyi? Mesela bizim dükendede yapsak Yemi, tavuk e, tavuk istiyorsun sen. Ufak şarap ufak şarap ufak şarap kaç tane Sen kaç dedin? Bütçen ne? Bütçem ya az çok tahmin ediyorsun. Yani. Ben <gülüyor> dün fark ettim bütçeni. <gülüyor> bu adam bu ne oldu? Nasıl fark ettin ya? <gülüyor> ya böyle harcama defteri var çok özür dilerim de <gülüyor> Cımbız diye bir şey yazıyor. <gülüyor> Bir karşısında da burada veremeyeceğim bir rakam var. Bu cımbız ne ya dedim. Efendim. <gülüyor> Ege Bey cımbızı. İçinden aldı mı? Ege Bey'in içinden aldı. Bayağı bildin. cımbızlamaya gidiyor adam ya. E ne yapayım? E, üç dakika bırakmaya gelmiyor. Eve yetişmem lazım. Bankalarla uğraşmayayım diye. Bankalarla. Yazmasam ayım. Oraya cımbız diye yazmışım. Doğru. O da doğru. Buna da ne diyoruz? Aha kasadan para mı almış? Evet Ege. Şey her her Herif. <gülüyor> kasadan kasadan para mı almış 3 para aldım herife döndüm Cımbız diye yazmışım ben oraya Kaç para almışsın? Cımbızlık <gülüyor> Tam cımbızlık bir para 20 mi? <gülüyor> Yok be sen Ege'nin cımbızını niye o kadar küçülttün ki? Cımbızım maşaya dönüştü yavaş yavaş <gülüyor> Harcamam çok çocuklar <gülüyor> Harcamalarım çok <gülüyor> Resmen... Hayır zam geldi 2.5 bu ne olmuş dolmuş <gülüyor> Gidebildi mi dün? Ha Ukrayna, eski cımbızlarımı mı Ya hatırlamam? o eski bir de evet sevgili dinleyiciler. Dolmuş parası almak ne demek ya? Bir bunu da ben bir, bir esnaf olarak söylüyorum. <gülüyor> Eve gideceğim donmuş parası. <gülüyor> e, bozuk olmuyor Vallahi yemin dedim. Dedim. Biraz da seni sokaklara süreceğim. Buzuk olmuyor. Çek memlekete de, gideceğim yok parası. Çek kabul, yok, çek kabul etmiyorlar. Dolmuş'ta çek kabul etmiyor. Kart geçmiyor. Ben kart geçinmiyor. alışığım abi her şey kayıtlı olsun. Abi. Demiş. Evet, ee, hakikaten şöyle bakıyorum gazetelerde. Gökhan Özen'den ee, Kadir Tapucu'ya, Kadir Tapucu'dan Hakan Altun'a ve tabii ki Cımbızlara, ee, Cımbızlara derin bir yolculuk yaptık bugün sevgili dinleyiciler programımızda. Evet, dik bit bitti, göbek çıktı diyoruz ve ee, Beşiktaşlı futbolcu Gökhan'dan. Gökhan şey, programın başından beri e, Gökhan dosyası Gökhan dosyası diyorduk. İşte beklediğimiz e, Gökhan Gekan dosyası, dosyası geldi. Hoş geldin Gekan. Gökhan Töre Bodrum'da sezonu açmış. E, e, önceki efendim. gün Türk görüntülenen. E, bütün dünya oyuncu futbolcular bari git. Madem kazanamadın git hmm. Brezilya'da o dünya kadar para kazanmıyorlar. Git peki. yerinde maçı seyret. Ya Sen, diyorsun da Alex geldi ya. Alex Brezilya'dan kalktı Dünya Kupası var. Güzel tatilini yapıyor şu anda Türkiye'de. Alex ama o da sıkılmıştır doymuş. canım. Hep Brezilya ama yok Brezilya. Onu. Hem Brezilya, memleketi düşünsene Sen mesela nerelisin? O finallere kadar döner zaten. Alex. Sen nerede? Erzincanlı mıydın sen? Hı hı. Baba tarafım Erzincanlı. Tamam, sen mesela Erzincan'da Dünya Kupası yapılıyor. E, ben Erzincan Erzincan. Erz... Zaten burnumda tütüyor Erzincanlımız. <gülüyor> yani hep, öyle düşün yani. Ankara'da Dünya Kupası yapılıyor. Ya yeter artık abi boşaltırım ben şehrin o keşme keşinden. Alexis öyle konuşuyor. Yani bu keşmekeş bir de geldiler Yıl yıl insan her yer Geçen akşam arkadaşlarla yemeği çıktık. Yer yok Yok yok Ruslar karpuzları Dilim dilim alıyor Açık büfeler Vallahi hep onlar işte o yüzden hakikaten Brezilyalılar ülkelerini gerçek Brezilyalılar Ülkelerini terk ettiler ee, Onda bir sıkıntı yok ama bizim Futbolcular gidebilirdi o da yol masaüstü Vallahi işte. gitsinler zaten kazanamamışlar Neyi Neyi kazanamamışlar? Finallere gitme hakkını. Bari git maç seyret biraz öğren. Kimler neyi? Futbol nasıl oynanır? Ha yerinde de öğrensin. Seyrederek öğrenilseydi zaten ülkemiz bir futbol cenneti biliyorsun. Her, herkes çok iyi biliyor futbolu. Vallahi ayıp ediyorlar. PlayStation'da oynanıyor. E, play Uygulaması station. da var. E oyunusuz da var. Hem teoriyi hem pratiği aynı zamanda yapmış oluyorsun. 10. yıl dönümü muhabbeti daha evvel de açılmıştı da alüminyum teneke demiştik hatırlarsınız demiş Zeynep Hanım. Özür dilerim ya tekrara düştük. Demek ki artık kendimizi tekrar eder hale geldik demek ki Zeynep Hanım. Demek ki. iPad'e bakarak e, bağırdı <gülüyor> Zeynep Hanım size. Fire. Fark etmiş fark etmemişsiniz ben, ben buradan söyleyeyim portatif şey bilgisayarıma vay bakarak be. bağırdım ben istedim ki bu adam damatlığına hala girebiliyor mu bürge hala o gelinliğine girebiliyor mu benim damatlığıma e, radyomuzdan sevgili arkadaşımız adıl giriyor şu anda en son ona vermiştim ben vay be ya yani bu adamın ben damat adamı. oldum. Sen de bununla damat olasın diye alnından öpüp takım elbisesini vermiş. Çok güzel bir hediye. Şimdi Cambridge Tokyo o takım elbiseyle beraber. Allah helal olsun. Benim buraya gelirken bir takım elbisen vardı diye de. O abi giydirmiş <gülüyor> demiş. Bir cümlesini hatırlıyorum ben onun. Cambridge'lerle gelmişti. Söyle söylemiş. Sword çıkarmış. Goş pantolonunu göstermiş. Bunu da bana Churchill verdi demiş. Ve böyle belini de açmış göstermiş. Bak demiş aramızda ne kadar fark var. Bu anne demiş bunu ilk verdiğinde cuk oturuyordum. 25 kilo verdim demiş. Geyikçi çıktı demiş. <gülüyor> Anam öyle demiş. Bu soru da demiş. Hemen gelip tekrar bilgisayar şey araştırmalarına devam etmiş. <gülüyor> Buyurun. Hocam ne bileyim? Ben de böyle. <gülüyor> tamam, uyuyayım, şey. Sen ne yaptın takım bebi ne yapayım abi ya biz de dün bayağı şey yaptık. Duruyor canım, memet akıma evsən. Giyebiliyorsun. Giyiyorum tabii, o, giyiyorum tabii giyiyorum. Dönem dönem, dönem giyebiliyorum. Kadifeyi yani... ne yaptın kadife'yi Kadife Sanırım. roket ya kadifeyi de verdin mi işte? Verdik verdik. İyi çok güzel. Birine verdik. Benim güzel. vermem gereken bir şey varsa ben de vereyim. Biz taşınırken evin sağına soluna gizlediğim o kadar çok şey ortaya çıktı ki kilim yelek. Onu verdin mi? Vermedim canım sakladım. Bir tane kıpkırmızı ceket çıktı. Bilt bazarından aldım. Bu ne dedi? <gülüyor> Attın mı? O ceket çok güzel ya. Ben bunu dedim ben bunu dükkana götür. <gülüyor> sen onu getirsene vestiyere koyarız. Vallahi koyalım yani. O ceket ama güzel bir ceketti o. Hem de geceleri dolaştır. Siz mi unutuz? Geçen hafta kalmış sanırım. Sen, sen <gülüyor> na, naftalinledin mi sen onu? Güveler yemiş olabilir onu <gülüyor> Güveler zamanla. Evet. Ben bu gece kilim yeleği getireyim o zaman. Aa, kilim A, yeleği yeleği getirme. Vallahi Serin oluyor bahçe. Kilim yeleği geçerim. Anadolu rakı da dayarım. Lestan. Yaz rakı yok dükkanımızda. Anladım olarak. <gülüyor> Ay e, kapat, kapat, kapat kapıları <gülüyor> Çok hoş kapat, ya bu yabancı akşam, gelmesi. Akşam uzun uzun anlatırım diye <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinçler, siz kapatın bari Farid. de bari dokuzuncu kendiniz. yılımızı işte bu tip anılara borçluyuz. Dokuz mu? E, tabii dokuz, dokuz yıl oldu. Do... <gülüyor> Keşke Farid kapat dediğinde kapatsaydı. Kapatsaydı <gülüyor> demiştin abi. Hiçbir zaman. Demek ki neymiş? <gülüyor> Geç dediğin şey hiçbir zaman geç, geç değilmiş. Geç Valla <gülüyor> keşke kapatsın. Hadi artık valla şey kapatın mi? ya. Darlandım Son şarkıyı Rubim. güzel bir şey. Kadir Tapucu'dan çal. Tamam. Madem e, ne Sirteki, ne çaldık biz? Biz Sirteaki çaldık bugün. Sirteaki çaldık. Tam o zaman Kadir Tapucu'dan bir şey çal. Kadir Tapucu'dan, tapucudan. Mestap Kids'ı bitiriyoruz. Hoşçakal. Bir gün mükemmel bir gün olacak.